aslında e, Müslümanların gündeminde olan bir konu e, Rahatsızlık veren bir konu e, Gençlerde başka ne bileyim ileri yaşlardakilerde başka babalarda annelerde başka e, Hocalarda başka tedirginlikler oluşturan bir konu e, Bir boyutu televizyonlara medyaya yansıyor bir boyutu ne bileyim daha dar e, ortamlara yansıyor ama herkes konuşuyor neyi konuşuyor aslında yeni bir konu da değil işte hani bir ara, bir ara modernistler diye gündemdeydi sonra tarihselcilik diye e, gündeme geldi hadisler üzerindeki tartışmalarla gündeme geldi sahabenin adaleti konusunda sahabe konusunda sahabeyi tartışma şeklinde gündeme geldi ee, mesela bazı ortamlarda yani çocuklarımız ilahiyat fakültelerine gidiyorlar ama orada bakalım e, İslam akaidi konusunda inançlarına bir şeyler oluyor mu gibi Babaların, annelerin tedirginliği noktasında gündeme geldi. Hadiseyi biliyorsunuz. Yani e, yani sahabe tartışmasından bu, burada da bir kere daha birlikte konuşmuştuk. E, Resulullah Efendimiz'in Sen hadislerinin tartışılması, işte aklımıza uymuyor şu hadisler diyerek bir kısmının üstünün çizilmesi tarzında. Ee, bütün usulü hadisi adeta göz ardı eden Bir yaklaşım ortaya kondu Şimdi o zaman deniyordu Bu sahabeyle ile başlar Sonra peygamberimizin tartışılmasıyla devam eder Peygamberimizi tasfiye ed ed etmek için e, Yani Kurancılık tarzında e, Hadise ortaya konur Ama bir süre sonra da Kur'an ayetlerinin tartışılması boyutuna gelir bu iş diye konuşulmuştu. Yani şimdilerde sanki o gerçekleşiyor. Kur'an ayetlerinin irdelendiği, böyle de tartışıldığı, didiklendiği, işte şu ayetler Kur'an'da olmamalı falan gibi, Hani şu hadisler olmamalı, onların hadislerin üstünü çiziyor gibi. Şimdi de Kur'an'dan bazı ayetlerin üstünün çizilmesi bazı ayetlerin işte kültürel olduğu yani o dönemin toplumunun kültürüne hitap ettiği dolayısıyla bugün e, o ayetlere hani gerek olmadığı söylenemiyor olsa bile böyle bir tartışma e, açılıyor e, bir gidiş var yani bunlar ben biraz uzatıyorum biraz konuyu Bütünüyle ortaya koyalım diye eskiden oryentalistlerin yani şarkiyatçıların Batılı e, işte İslam araştırmalarınınçılarının e, iddialarıydı bunlar. Bir anlamda ya yani İslam'ı insanlığın gözünde tartışılır hale getirmek için bir takım e, malzemeler ortaya atarlardı ve ona Diyelim ki o zamanın e, İslam düşünürleri çok ciddi cevaplar verdiler oryantalistlere karşı. Ama şimdi oryentalistlerin malzemelerinin e, Türkiye'de hani Müslüman diye bilinen insanlar tarafından piyasaya sürüldüğü işte medya ortamlarında tartışıldığı e, gözleniyor. Siz de eminim ki hadiseyi takip ediyorsunuz. Gözlüyorsunuz. Yani siz ne görüyorsunuz? Fotoğrafı nasıl çekiyorsunuz? Ve oradan nereye gidiyoruz? Ya bunların Kur'anla ilgili, hadislerle ilgili, sahabeyle ilgili e, iddialarının bir hani e, karşılığı var mı? Doğru diye nitelenebilecek bir karşılığı var mı Bunları bugün konuşalım diye Düşünüyorum hocam buyurunuz Bismillahirrahmanirrahim ee, Gerçekten hocam Kolay konuşulabilecek bir konuda Değiliz evet. ee, Yani beyin ameliyatı gibi Aynen, Bir durum doğru. böyle dışarıdan Yara bandı sararak Kapatılacak bir yara değil İçeriden bir beyne müdahale Evet. edilecek. Mu? Şunu da söyleyeyim sözünüzü bir daha kesmemek için yani mesela oryantalist bunu yaptığında bu gavur diyorsunuz yani bunu yapar diyorsunuz. Bekliyoruz. Bekliyoruz ama Müslüman biri yaptığında Müslüman ismiyle bildiğimiz biri yaptığında üstelik adında hoca diye diyelim ki ilahiyatçı diye bir tanımlama bulunan birisi yaptığında yani beyin ameliyatı diyorsunuz ya yani beyinde bir şey olmuş diyorsun değil mi? Kalpte bir şey olmuş yani gibi. Evet. Kesinlikle. Evet. Müslüman olmak şöyle bir şey değil. Geliyor Peygamber Aleyhisselam'ın önüne diz çöküyor. Bu zamanda da biz mesela anamız babamız bize İslamiyet'i öğretiyor. Müslüman oluyorsun. Konfeksiyondan bir gömlek alıp bedenine uydu giyiyorsun. Öyle devam ediyor. İslamiyet böyle bir din değil. Özellikle tekrar tarif ediyorum. İslamiyet Müslüman olup onu güzellik yaşayıp ondan sonra da cennete girme dini değil. Böyle bir din yok. Müslümanlık Müslüman olduğunu iddia edip dört cepheden test edildikten sonra Müslüman olarak ölme dinidir. Evet, dört cephe. Dört cepheden, beş cepheden, üstten, alttan, altı cepheden her yönünden imdan olma dinidir. Evet. Mesela sahabe-i kirama bakalım Allah onlardan razı olsun. Müslüman olunca Ebu Cehil karşılarına çıkıp vazgeçeceksin İslam'dan dedik leri bir modelle sadece imtihan olmadılar. Evet, onu e, Bilal'e radıyallahu anh'ın yaptı Ebu Cehil. O evet. bir çeşit ama. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... E, ...veda hutbesine bile baktığımızda değil... ...yani 23 yıllık konuşmalarına... ...gelecekteki İslam'ı karşılayacak tehlikeler... ...ümmetini bekleyen sıkıntılar... ...üzerinde yaptığı uyarılara... ...baktığımızda... ...aman şeytana uyup da... ...zina yapmayın deyip bitirmemiş... ...tehlikeleri. Evet. Cinsel sorunlar bir tehlike... ...onları uyarmış. Kafirlerin... E, ...büyük bir saldırısı olacak... ...olabilir hazır olun... ...bu bir tehlike uyarmış. Ama... ...bir de nereden uyarmış? İşte, uyardığı altı cepheden... ...saldıracak, hatta yuvarlak ya bir insanın karşı karşıya kalabileceği Müslümanın, bütün riskler Müslüman'ın... ...müslüman'ın bütün evet. risklere karşı uyarmış ne buyuruyor? Ben size en çok korktuğum şeylerden birisi... ...başınızdaki liderlerin sizi sapıtmasıdır. Cümlesi de bir uyarısı evet. bize Geliyoruz başka bir en çok korktuğum şeylerden birine sizin dilinizi sizden iyi konuşan hocalarınızdan korkuyorum diyor. Evet. Yani bu bir uyarı çeşidi. Evet. evet. Biz son yüz senede hocam. Yani insanın babası da sapıtır, lideri son, de sapıtır. Babası, hocası. Hocası da sapıtır. Sapıtır. Evet. Ve bu beklenmeyen bir mikrop türü değil. Evet. Kuş gribi gibi sonradan başımıza gelmedi bu. Evet. Bu bünyemizin ürettiği bir mikroptur. Ümmetin içinden ürer bu mikrop. Bunu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz uyarmış. Evet. Dikkat edin buna buyurmuş. Yani geçmişinize sadakatinizi korumanız bir imtihan çeşidi. Evet. Yani ashab-ı kiramı onların talebesi olan imam Azamları çizgisini korumak diye bir imtihanı var bu ümmetin. Biz son yüz senede özellikle üstadım ümmetin bütün toprakları istila altına gelince dış ...düşmanı... ...orantısız bir şekilde abarttık... ...evet... ...var bir dış düşman. ...var tabi... ...ama iç düşmandan daha az tehlikeli değil bu... ...evet... Şimdi ...daha çok tehlikeli mesela değil... ...mesela evet. açlık bir iç tehlike midede... Evet. ...soğuk dışarıdan gelen bir tehlike... ...evet... ...aman soğuk olmasın diye... ...ta Haziran ayından sobamızı yakmaya başladık... ...kış aylarına hazırlık yapacağız diye... ...ama yemek biriktirmedik... ...açtan öldük bu sefer... Evet. Yani mutfakta yemeklerimizin mikrobik bir ortamda, hijyenik olmayan bir ortamda pişirilmesine dikkat etmedik. Ama camı kapattık soğuk gelmesin içeri diye. Bu dengesiz, orantısız bir korunma oldu. Evet. Soğuğa karşı da korunmak gerekiyor. Mikroplara karşı da korunmak gerekiyor. Açlığa karşı da tedbir almak gerekiyordu. Şimdi biz ümmet olarak son 100 senede topraklarımız işgal edilince Avrupa'dan, işte Doğu'dan, Çin'den... Tehlikeler Mesela ben bizim gençlik günlerimizi hatırlıyorum Mao tehlikesi diye bir tehlike evet, vardı Şimdi evet, adı bilinen evet. bir Maaculuk. Maoculuk diye. Aman Allah'ım yani evet. Lenincilik, Mao'culuk Fiilen tehlike bu Yani ümmetimizin üzerinde insanlığın üzerinde projeleri olan bir tehlike Ama hayat Ona karşı tedbir almaktan ibaret olmamalıydı Evet Yani bugün mesela Siz iç tehlikeye bütün bunları iç tehlikeye Dikkat çekmek için. Orantılı bir savunma <gülüyor> mekanizmamız evet. olması lazım. Maoculu işte batı tehlikesini e, saldırısını yok kabul edip sadece sağlıklı yaşamayı da sadece iç tehlikeleri de el aldığımızda da orantısız bir iş yapmış oluruz. Yani bu ümmet şeytanın temelde yönettiği dış tehlikelere karşı da tedbirli olmalı. Siyonizm başlı olmak üzere tedbirli olmalı. ...iç tehlikelere karşı da... ...hazırlıklı olmalı... ...eğer biz sadece bir siyonizm... ...tehlikesinden baş edersek... ...siyoniste rahmet okutacak... ...bir akademisyene çocuklarını teslim edersin... ...yani bizim çocuğumuz... ...sonunda cehenneme... ...yuvarlanacağı maazallah... ...bir tehlike akide... ...iman tehlikesiyle yüzdeşi olduktan sonra... ...bu siyonistin eliyle olsa... ...namaz kıldıran bir yani imamın eliyle olsa... ...yani eşdeğer... ...bir iç tehlike... Yeri geliyor işte tehlike ondan daha tehlikeli. Ondan, tehlike. ondan daha tehlikeli. Ondan daha tehlikeli olur. Bu e, ele aldığımız konuyla bağlantısını oraya geleceğim ha. şimdi. Evet. Yani burada bizim bir hatamız... oldu. Ümmet olarak, A.B. Hı. Müslüman olarak filan şah, şahıslar bazında düşünmüyor. Ümmet olarak bir tehlike türünü çok ciddiye aldık. Evet. Vatan açısından, din açısından, ümmet açısından. Ciddi bir tehlike aldık Bunu yine bizden Irak bir örnekten zikredeyim Mesela bugün Yahudilerin İsrail devletinin Filistin'deki Mümin kardeşleri bize ne zulümler Ettiğini Hepimiz biliyoruz. biliyoruz Lanetler ediyoruz Onların kıyamından mutlu oluyoruz Ezilmediler diyoruz evet. Ama oradan gelen kardeşlerimizle Çok yakın günlerde de tekrar Görüştüm İnternetin yakın dönemde muhtemel tehlikesi Gazze'de İsrail'den çok daha kötü. Yani, yani kişilik tahribatına yol iman açıyor. İman tahribatına yol açıyor. Evet. İman tahribatına yol açıyor. Yani İsrail'in öldürdüğüne şehit diyoruz. Evet. İnternetin öldürdüğüne bir isim de veremiyorsun. Ya. Yani, yani ahlakın çok... O kalbi yok ediyor. Yani iki türlü yok ediyor... Bir imanı sarsıyor. Evet. Yahudinin askeriyle yapamadığı İslam düşmanlığını frekanslarla yapıyor. Evet. Dolayısıyla yine ölüyor senin neslin. Biri tankla ölüyor. Biri cehenneme yuvarlanacak şekilde ölüyor. Evet. Aileni çökertiyor. E, camiden cemaatini azaltıyor. Ashab-ı başta olmak üzere ümmetin büyüklerini değersiz hale getiriyor. Ali, Bizim tanka karşı da bir tedbirimiz olması gerekiyor. Beyinlere saldıran dalgalara karşı da bir tehlike e, tedbirimiz, tedbirimiz karşı karşı tedbirimiz olması gerekiyor. Meseleyi tek taraftan saldırıya karşı ayarladığımız zaman kendimizi o alan arkadan vurulmuş oluyoruz. Evet. Arkadan vurulmuş oluyoruz. Yani düşmana karşı e, teyakkuzda bulunuyoruz. Ama kendimiz açlıktan yere düşebileceğimizi evet. veyahut da bir mikrobik saldırıda mağlup olacağımızı düşünmüyorsak bir taktik hatası yapıyoruz burada. Sözümün özeti şu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakültede hatta medresede hatta camide bir hocanın bir imamın bir konuşucunun bir aydının bizi çökertebileceğini uyardı. Evet. Hatta öyle nazik bir şekilde uyardı ki dil konusunu yani hitap bizden, etme tarzını hı, evet. bizden daha iyi yapabileceğini de söyledi evet. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de münafıkları tarif ederken dışarıdan bakıldığında harika zannedilirler diyor evet. güzel konuşuyor evet. dosyalar çıkarıyor başlıklı konuşuyor AB maddeleri olarak hazırlıyor ...sunumu çok güzel yapıyor... ...münafık tarzı... Evet, evet. ...bunu evvela... ...dışarıdan baktığınızda hoşunuza gider ama... ...içi kof... ...içi kof... Evet, kof. ...yani kof bir ağaç gibiler evet. aslında... ...dışarıdan harika görünüyor... ...ilk rüzgarda devrilecek... ...birinci... ...konuşmamız gerektiğini düşündüğüm şey... ...bu mantaliteye... ...hazır değiliz biz... ...hazır evet. olmadığımız için de... ...gelen vurabiliyor bizi... Evet. ...şimdi... Ee, ...sık sık sorulan bir soru... ...ya ilahiyata karşı mısınız? Evet. İlahiyat Niye karşı olayım ben ilahiyat fakültesine? Yani mühendislik... Yani ilahiyatçı ...profesör bu tür olayların içindedir diye... Bir, ...bütün ilahiyata karşı bir, olmak... Yani bir profesör... ...veya profesör demeyelim... yani ...sanki profesörleri itham etmiş gibi... Evet. ...bir akademisyen... Evet. ...böyle bir kabahat işliyor diye... Bütün akademisyenler onun için atmanın gereği yok ki. Tabii Bu ki. adaletsizlik olur. Evet. Yani ama ortada bir realite var, vuruş oradan başladı. Evet. Oradan var. Neden? Biz boşta bulunduk. Evet. Yani mühendislik fakültesine giderken mesela kızımız, aman orada başına bir kötü bir şey gelmesin diye tedbir alma ihtiyacı hissetti. Müslümanlar, Müslüman doktor yetiştirelim, aman altıda bir git bak bir yanlışlık olmasın. ...fakülteler kötü, ilahiyata gidince... ...mubarek, haram-ı şerif gibi... ...algılayınca bu tehlikeyle karşılaştık. Hayır, insanın bulunduğu her yerde risk var. Dinin en çok konuşulduğu yerde en çok risk vardır. Dinin en çok konuşulduğu yerde en çok risk var. Neden? Yani insanlar tabii daha hüsnü zanla bakıyorlar. Hocam yani... Falanca okula, falanca kursa, falanca üniversiteye gidildiğinde burası hani steril bir alan. Böyle e, din e, düşmanlığının girmeyeceği bir alan. İmanın sorgulanmayacağı bir alan. Zannediliyor. Zannediliyor. Bu yanlış Hay, Tam aksine söylüyorum. Yani hastanede ölüm oranı daha yüksektir. Hastanede Cana müdahale ediyorsun, organa evet. müdahale ediyorsun. Yani fakat gene de bir terslik var hocam. Yani insanlar şöyle bir şey. Yani Türkiye'yi ele aldığımızda çok soğuk zamanlardan gelmişiz. Yani dinle ilişkide. Sonra diyelim ki dini eğitim veren kurumlar açılmış. İnsanlar buralara hani can havliyle sarılmışlar. Ama şimdi çocuğunuzu verdiğinde, verdiğinizde oradan bir gün babanın önüne, annenin önüne acayip sorular geliyor. Yani çocuğu endişeye düşüyorsunuz. Yani çocuğuma ne oluyor orada? Yani değil mi? Bu defa seçmek zorunda kalıyorsun. Ya şuraya mı gitsin çocuğum? Buraya mı gitsin? Orada da kalbine bir şey olur mu? Kafasına bir şey olur mu? Gibi endişeler ortaya çıkıyor. Şimdi hocam ee, sebeplere dönmemiz lazım. Evet. Dış güçlerin, oryentalistlerle başlayan evet. bir proje olarak bunu koymuş olma ihtimalleri düşük değil. Evet. Yani dışarıdan kendi kendine İslam bitsin, evet. kendisini tüketsin İslam diye bir saldırı tarzı olduğunu e, tartışabiliriz. Evet. Düşünebiliriz. Böyledir demek de bir. Baştan salma ama. Evet. Yani bunu oraya yıkmak baştan salma. Tabii. Bu bir sebep. İkinci bir sebep. Yani insanlar... Yani o, o, oryantalist anahtar kurgular gibi kurgulamıyor kimseyi. Kurgulayamaz yani. ki zaten. Tabii. Kurgu, kurguluyorsa yazık bize. Evet. Yani o kadar da şifrelerimizi onlara teslim etmiş olmamız da yanlış. Evet. Ama burada çok daha önemli bir ipucu... ...insanların... ...yeniliği ortaya koyarak... ...sivrilme arzusudur. Evet. Bilhassa akademisyenlik zaten... ...bir şey ortaya koy sana... ...ünvan verelim denen bir iş. Evet. Yani Doktora yapıyorsun... ...fotokopi çekince sana ünvan vermiyorlar. Evet. Değil mi? Bir yenilik yap. Bu konuda yeni bir şey icat et. Söyle. Yeni bir, bir şey, şey söyle. söyle. Evet. Ki e, doktorluk... ...argümanın olsun. olsun deniyor. Evet. Yani... Aslı böyle böyle evet, de olması evet. Bir şey icat edeceksin de... Doğrusu alacaksın. da bu belki. Bu, yani yeni bir düşünce üretmiş ama olacaksın. Ama bu yenilik eskiyi yok ederek yerine gelen yeni olmamalı. Evet. Sıkıntımız burada bizim. Bu birinci konumuz. Evet. Yani akademisyenleri itham manasında demiyorum. Evet. Tarz anlamında bir sıkıntı var. Nedir o tarz? Yeniyi eskinin üzerine koyman gerekmiyor. Evet. Eskiyi yenile. Yani evet. eskiyi sunuş tarzın yeni olsun. Burada ikinci bir e, sıkıntımız. E, bu çok önemli. Yani yazı yazarken altını çizelim diyoruz da şimdi konuşurken neresini çizdiğimizi bilmiyoruz <gülüyor> konuşmalarımızın. Altını çizerek söylüyor. Altını çizerek söylüyoruz evet. diyoruz. Kur'an-ı başta olmak üzere. Hadisi şerifler. Gaybî naslardır. Ne demek? Evet. Gaybî inaslardır. Yani bir maden yoğuntulara önümüze konmuş şekilde değildir. Böyledir dendiği için biz öyle olduğuna inandığımız şeylerdir. Nurdan yaratılmış meleklerden söz ediyor Allah bize. Evet. Peygamberi aleyhissalatü vesselam söz ediyor. Bu nuru, şeklini irdeleyemezsin, gözlemleyemezsin, yorumlayamazsın. Söyleyene bakacaksın. Ya, Söyleyene güveniyorsan... Söyleyenin... ...söyleme tarzı kadardır... ...bilgimiz bizim. Evet. Bugünkü... ...batı kültürü ise... ...her şeyi formülize... ...ederek inanmaya... ...mecbur ediyor bizi. Bunu biz matematikte... ...tarihte... Co ...coğrafyada her yerde böyle kabul edebiliriz... ...ama gayıpla gelen vahide kabul edemeyiz. Evet. Ettiğimiz zaman dinimiz gider. Onun için Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda ilk karşımıza Bismillahirrahmanirrahim diye Fatiha okuyup Kur'an'a döndüğümüzde ilk ayet bu gayba iman edenlerin kitabıdır diye başlıyor. Evet. Elle dine bil gaybe. Gayba iman edenlerin istifade edeceği kitaptır. Gaib nedir? ...elle tutamadığın... ...gözle göremediğin... ...yorumlama imkanı olmayan şey demektir. Evet. Allah bize nasıl bildirdiyse... ...o şekilde inanmak zorundayız. Evet. Ama yeni yetişen nesil... ...yorumlama... ...avucunun içinde... ...şekillendirme... ...iddiasıyla hayata bakıyor. Hayat öyle olmalı... ...din öyle olmamalı ama. Evet. Burada biz eğer... ...gaibe iman. Yani Allahu Teala'nın tanıttığıyla sınırlı kalma, Peygamber Aleyhisselam'ın tanıttığıyla sınırlı kalma düzeyini zorlarsak kendi elimizle dine bir şekil vermeye kalkarız. Bu da ilk değil bu dünyada. Evet. Tevrat'a bunu Yahudiler yaptılar. Ya yani. Musa bunu niye dedi ki diye <gülüyor> yorumladılar. Onlar da önce Musa'nın hadisleriyle başladılar Aleyhisselam. Evet. Tevrat'ı da önce Musa Aleyhisselam'ın hadislerini irdeleyerek tahrip ettiler. Musa böyle yapmıştı, şöyle yapmıştı dediler. Tevrat'a sıra geldi. Yüz sene sonra da Tevrat'ın aslı kalmadı. Aynı şey İsa Aleyhisselam'ın hadisleri ortadan kalktığı için İncil'in başına geldi. Biz allah Teala'nın gönderdiği vahiy olan, Kur'an'ı gaybi bir bilgi olarak alacağız Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği sınırlamalar olan hadisler kadar açıklama koyacağız İnsanlar önce niye hadislerle uğraşıyorlar Çünkü ayetlerin etrafındaki korumayı kaldırıyorlar hmm. O korumayı kaldırdıktan sonra da ayetlerle uğraşmak doğal hakkı oluyor herkesin zaten Anlaşılmıyor. Evet. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleriyle uğraşmak tam anlamıyla işte altını çizerek söylüyoruz bunu tam anlamıyla Peygamber Aleyhisselam'ın konumuna talip olmaktır. Evet. O çünkü Kur'anı beyan etmek için gelmiş bir Peygamberdir. Evet. Hadisleriyle. Onu kaldırdığınız zaman oradan. ...beyan edilmesi gereken Kur'an... ...hala ortada duruyor, onu ben yaparım... ...merak etmeyin demiş oluyorsunuz. Çok, evet, bir çok yer... önemli bu, altı çizilecek bir konu. Yani bir yerde... E, ...gençlere, ilahiyat fakültesinden... ...bir 500 kadar öğrenciye... ...konferans veriyordum. Kapıdan girerken... ...zorladılar gençler, hocam... E, ...niye... E, ...karşı çıkıyorsunuz... ...Kur'an akımına... Hmm. ...diye... Kur'ancı Kur'an Kur Kur akımı diye Kur'an akımı yani yeniden Kur'an iniyor gibi hmm. sanki Ben de onlara iki başlık Altında cevap Vermiştim birincisi dedim ki gençler Madem Kur'an gerekiyor Bize diye iddia ile ortaya çıkan oluyor Ve iki saat Konuşma yapıyor bir salonda bu iki Saatte baştan sonra Kur'an okuyup gitse ya buradan ...değil mi? 120 dakika konuşuyor... ...12 saniyeyi geçmiyor okudu ayet... ...değil mi? Evet... ...beyefendi kendisi konuşuyor hep... ...tabii... ...e madem Kur'an konuşsun diyorsun... ...konuş, oku Bakara suresinden başla... ...o ayeti anlatmak için... ...Rum suresinden oku, Hankebut suresinden oku... ...Meryem suresinden oku, oku oku git... ...yani en fazla... ...şimdi şu ayete geçiyorum diye... ...ara cümlelerin olsun Türkçe... Evet. ...yani... Kur'ancı olarak çıkıyorsun, Kur'an'a yüzde bir oranında söz hakkı tanımıyorsun. kendince incir oluyorsun. O zaman sen hiç istisna etmeden bir şeyi söylüyorum ki sen kendini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyan vazifeli kimliğinin yerine koyuyorsun. Peygamber şöyle dursun. Ben, var. ben açıklarım diyorsun. Neredeyse bu bile bir anlam taşıyacaktı. Sen Kur'an'ın yerine de kendini koyuyorsun. Evet. Kur'an gösterip kendin Kur'an konuşuyorsun. Evet. Bu çok önemli. Çok önemli. Şey. Bu, bunu anlamak zorundayız. Yani evet. insanlar sormalılar. Niye o zaman bize iki sayfa Kur'an okuyup gitmiyorsun? Gitmiyorsun. Çünkü büyük oranda bunlar iki sayfa Kur'an okuyamazlar. ...bu özellikleri de var. Kur'an'ı ezber bilmezler. Yüzünden okurken de tecvid hataları olur. Ondan o tecvidi de filanca uydurdu zaten der tecvidi sorduğunuzda siz. Evet. Şöyle bir cüz Kur'an oku da dinleyelim seni ya. Bakara suresini oku. Her şeyi bırakalım. Ha. Hadi Kur'an'ın o bereketine sığınalım. Okunması sana zevk vermeyen, doymadığın Kur'an'ı niye bana anlatıyorsun? Evet. Bu bizim... ...sormamız gereken tabii hakkımız olan bir soru. Çok önemli bir soru, evet. Yani niye beni Kur'an'la doyurmuyorsun da... ...beyefendi sizin sözlerinizi ben dinlemek istemiyorum? Evet. Bana Meryem Suresini oku şimdi bakalım, hadi. Hadi Duhan Suresini oku bana. Niye ayrıntıya girme ihtiyacı hissediyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben size ayrıntı vereyim dediğinde bunu çok görüyorsun. Yani bunu yapma diyorsun, ben, ben anlayayım diyorsun. Yani uydurmadır o, onu filanca uydurdu diyorsun... Yani senin kadar da mı hakkı yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? 1400 sonra sonra gelmiş birisisin sen. Evet. Hiçbir özelliğin yok. Sadece üzerim... Kur'an sana mı indi? Yani Kur'an orada Kur'an'ın iniş e, sürecini de göz ardı etmek var değil mi hocam? Yani, yani, de nasıl... yani evet. Yani o gayba imanın içine neler giriyor? Değil mi? Kur'an'ın inişi de giriyor. Burada üstadım bir ince ayrıntı daha var zannedersek biz aşası Kur'an-ı Kerim'de filan surede yanlışlar buldum diyor. Vay dışarıdan gelmiş casus ajan, Kur'an'ı tanımayan birisi bu yerine oturmaz bir türlü. Kur'an imtihan kitabıdır ya. Evet. Rabbimiz iman edin veya etmeyin. Hak geldi, batıl ortada. Biz batıla gülenlerin yoluna Cehennemi hazırladık deyip böyle meydan okuyan tarzı da var Kur'an-ı Kerim'in. Belasını arayan için bela olan ayetleri de vardır. Evet. Bunun Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce örneği var. Yüzlerce örneği var. Yani allah Teala keskin çizgilerle ayırmadığı şeyler var Kur'an-ı Kerim'de. Niye? Dedik ki bir Müthiş dışarıdan... Abi. Müteşabi da var evet. ve bunu açıkça söylüyor allah Teala kalbiniz ne durumda bunu test etmek istiyoruz biz evet. diyor. Bakalım, zeygun, yani bakalım siz e, buyurduysa Allah bir hikmeti vardır mı diyeceksiniz bilimsel ismiyle sosyal gerekçeler adıyla bunu yorumlamaya mı kalkacaksınız? Çağ değişince Kur'an'ın da değişmesini isteyen bir mantığınız mı var? 10 bin sene sonra bile Kur'an ilk Medine'de indiği günlerin ciddiyetiyle Kur'anımızdır diyecek teslimiyetiniz mi var? Yani bu bizim şöyle zannetmemizi yorumluyorum ben. Bir alim, bir müfessir açtığı zaman Kur'an'da hiç bir zihinsel sorunla karşılaşmaz. Bakara suresinden başlar Nas suresine kadar iner böyle öyle değil. Öyle olsaydı zaten Taberiden sonra hiç bir tefsir yazılmazdı. İlk tefsirle beraber tefsir biterdi. Her asırda bakıyoruz 5, 10, 20 alim tefsir yazmaya çalışmış. Neden? İnsanın hayatı yeniledikçe Kur'an'a bakışımız yenileniyor. Ama köklerine dokunmadan Kur'an'ın ümmetin geçmiş kültürünü yok kabul etmeden ve edebimizi koruyarak. Hocam burada tam bu izahınızdan yola çıkarak yani her dönemde her insan Kur'an'a bakar ...anlamaya Bakmalı. Bakmalı, yani çalışmalı Bakmalı. Bakmalı, anlamaya çalışmalı. Alim bilasa. Rabbimizin... ...maksadını değil mi? Bize bildirdiği... ...mesajı anlamaya çalışmalı. Elbette. Tefsirlerin çoğalmasının da... ...bu manada... ...bir mahiyeti var. Yani var. Değil mi? Yani, yani... Bir mutasavvuf mesela... ...bir tefsir yazıyor. Evet. Kurtubi'nin bir müfessir olarak... Evet. ...dikkatinden kaçan ya da... ...onun evet. ortaya koymak istemediği... ...ayrıntılarla evet. ortaya koyuyor. Evet. Ama bir şartla mutasavvuf bizzat bu tefsiri yazdığında ümmete bir hizmet yaptı evet. dedi ki bu ayetin bu ayrıntılar mesela vela evet. Ve tensa nasibe keminet dünya evet. bu yani, karuna evet. ne buyuruyor Allahü Teala ya da oradakiler ne dünyadan diyorlar dünyadan nasibini unutma evet. bunu kurtubeye baktığında herhangi bir tefsire baktığında yani rızkını arabanı evini unutma evet. demekti dünyada sana Allah bir tasavuf alemine baktığımızda dünyadaki tek nasibin kefendir gerisini boş ver demek <gülüyor> istiyor Allahü Teala diyor. yanlış mı bu değil değil ama tek yorum dediğin an daratmış oluyorsun Kur'an-ı Kerim'e ben buradaki şeyim şu yani deminki söylediklerimden yola çıkarak şimdi bu şu anda tartıştığımız aktörler diyelim ki insanlar yani böyle bir şey yapıyoruz biz zaten ...deme durumundalar mı... ...yoksa başka bir şey mi... yapıyor? ...yemez bunu... Evet. bunu kabul ...başka etmem. bir şey mi yapıyorlar yani... ...bilerek bilmeyerek onu kararlaştırmıyorum... ...ama başka bir şey yapıyorlar... Evet. ...neden? Ashab-ı kiramı teğet geçiyor... Evet. ...bittik, kapattık dosyayı... Evet. ...ashab-ı kiramı... Bunu ...teğet geçemezsiniz... ashab kiramın ve talebeleri olan imamlarımızın... ...teğet geçildiği bir yerde... ...iyi niyet arayamayız biz... Evet. ...bitti deden Çünkü ölçüsüz Ve kuralsız Konuşacaksın sen o zaman evet. Bu Tevrat'a e, Tahrif yapanların Mantığı da bu Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam Yuşa aleyhisselam yok sayarak Tevrat'a müdahale ettiler O alimlik değil O e, ucuza Allah'ın kitabını satan Bilimcilik, ticaret bu Bu şöhrete Satılmış Kur'an'dır Maazallah. Bu maddi menfaate satılmış kitabımızdır. Bu birilerin dümen suyunda sele kapılıp gidilmiş bir hastalıktır o zaman. Hocam burada hani biraz ıı, tanımlama yapmaya yönelsek. Yani bir şimdi kötü niyet. Değil mi? Kötü niyetten söyledi. Evet. Ediyor. Kasıt diyelim. Bu böyle bir şeye niye yönelsinler? Yani bu bir proje mi? Bir başka projenin Türkiye'de memleketimizde ya da İslam dünyasında uzantısı olmak mı yoksa yani burada e, samimiyet mi yok? Yani ne diyorsunuz? Yani e, bir ben, fesat mı var? Yani yani biz gelelim e, şu Kur'an'a bir şey yapalım e, ve Müslümanların kafasını karıştıralım. Yani bunu mesela bir müsteşrikten Orientalist'ten beklemek çok daha akla yakın ama içeride birisinin böyle bir role girmiş olmasını inşallah öyle bir kasıt yoktur diyelim hocam ya. Yani. Evet. Yani yoktur diyelim yani, ama şu yani var. yargılamaktan kaçıyorsunuz ama e öyle bir şey yok diyelim de evet. fazilet bizde olsun. Evet. Ama şu var. En baştaki ya bu zayıf hadisler niye bu amel yapılıyor deyip Esasen iyi başlamış bir şeyde ölçüyü kaçırma var. Evet. En asgari olarak ölçüyü kaçırma var. Nedir bu ölçüyü kaçırma? Yani filanca alime göre bu zayıf hadisti deyip iki alim arasından bir tercih ile başladığın şeyde... ...o tercih nedenin olan alimi bile silip süpürüp, sahabeyi silip süpürüp kendini e, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın yerine koyuyorsun sen. Evet. Başta iyi başladığını kabul ederim. Yalnız bir hı hı. proje çocuğu olduklarını söyleyemem ben. Evet. Çünkü bu mikrobu bizim iç bünyemiz de üretir hocam. Hasan Sabbah'ı da bizim bünyemiz üretti. Batıniliği de bizim ümmet olarak kastediyorum. Evet. Şimdiki bünyemiz değil yani. Ümmet olarak batıniliği, muteziliği vesaireyi, Şiayı bizim bünyemiz üretti. Yani Şia da ...bir siyonist projesi... Ür yani. ...ürer... Evet. ...çünkü bal gibi bir şeftalidir bu... Evet. ...içinde glikoz var... ...dolayısıyla böcek üretir... ...kurt üretir... Evet. ...çürüme yapar... ...Rabbimiz böyle bir imtihan murad etmiş... ...Kur'an-ı Kerim'i tefekkür edin... Evet. ...buyuruyor allah Teala... ...Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederken... ...belli parazitler... ...zihnimizde oluşabilir... Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu parazitler sizi Allah nereden çıktığıya kadar Götürebilir dikkat edin diyor Allah Yani Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Söylüyor Allah bunu Allah Çünkü düşünmeyi emrediyor kitabımız Fakat bir şeyi daha emrediyor Peygamberden Ve ayrılmayın diyor yani yani Bir sınır o zaman çizir, tefek çiziyor Tefekkürde bir Tabii Kendimize canım, sınır çizmemiz lazım yani Bu soru sahabe gelip ne diyor ya da de? şöyle bir şey mi hocam yani Tefekkürde gittiniz, gittiniz gittiniz gittiniz Sonra O sınırların farkına var Hava almak için tur attınız Üstadım <gülüyor> Geldiniz deniz dalgalarını dalgalarına ayağınızı bastığınızı Gördünüz geri çekileceksiniz yani, Yoksa yani. Karadeniz sürükler götürür seni evet. Yani tur atmak için Çıktığınız temiz hava almak için Çıktığınız yerde bataklığa batıyorsun Geri gel düz yolda yürü Çamur <gülüyor> olmayan yerde yürü bu yani sahabe geliyor Efendimiz'e ne diyor? Ya Rasulullah diyor. Gökten atılmak kadar yani gökten aşağı atılsam o kadar kötü diyeceğim şeyler aklıma geliyor. Evet. İman konusunda. Ya. Sahabe de düşünüyor çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten mi? Gerçekten mi diyor. Yani şaşırıyor sahabi herhalde. Nasıl gerçekten? Yani Efendimiz mutlu oluyor bundan. Evet. Ha işte iman böyle bir şeydir diyor. Evet. ...donmuş kalıbında sıkışmış kalmış bir iman değil... ...sürekli kaynayan bir kafanın imanını istiyor demek evet. ki efendim... Evet. ...ama Ebu Bekir Radyollah'ını tartışmıyorsun... ...Ömer'i tartışmıyorsun... ...Ali deyip atıp gitmiyorsun... Evet. ...yani ashab-ı kirama dokunmadıkça... ...ümmetin imamlarına dokunmadıkça... ...o mübarek daire içerisinde kaldığın sürece hürsün... Evet. ...düşün... ...bir, iki... ...ya ben böyle tefekkür ettim deyip bir kenara not almak başka bundan sonra böyle düşünmeyenler yobazdır gerizekalıdır demen başka evet. bir imali fikir yapan var bu iyi niyet dairesindedir kesinlikle mesela alimler oturmuşlar ben bu ayet hakkında şöyle geliyor aklıma demiş öbür alim de yanılıyorsun öyle değil demiştir bu mübarek bir toplantı evet. ama bunu başkalarını dayatacak şekilde yapıyorsan bir tür misyoneri haline geliyorsun 2. Bunu namaz nedir bilmeyen milyonların izlediği bir te televizyon kanalında yapıyorsan... ...iyi niyet tartışması çıkıyor ortaya işte o zaman. Evet. Yani bunu avama niye açıyorsun sen? Ne anlamı var bunu avama açmanın? Demek ki sen bu tür konular üzerinden şöhret arıyorsun en iyi ihtimalle. Evet. Biraz daha ihtimali yani kötü Şöhret değil. olsa razıyım. sadece evet. Biraz razıyım ona. Evet. Ya da şöhretin aratmayanı olacak ya da daha beter olacak bir şekilde birilerini memnun etmek istiyorsun ya da işte unvanını çoğaltmak istiyorsun medyeye taşınmak istiyorsun bunlar hepsi din pazarlamak ama dini verip Allah Teala buyuruyor da ucuz şeye dinlerini veriyorlar evet, yani dünyanın evet. ne sıfırdı ki aslında her şey ucuz Allah Teala'nın mülkünde cennete karşı dünya bütünü kaç para eder ki? Diye düşünüp kenara çekilmek gerekirken e, ben şöyle e, bir e, yani delillendirme kendimi e, güçlendirmek istiyorum. Bu tür tartışması olan e, kardeşlerimiz diyeceğim gene siz niye kardeş diyorsunuz demeyin sakın kardeşlerimizden. De, de, demem de e, fakat bunlar hocam bir kısmı bizim medreselerimizi de görmüş insanlar. Evet. Bunlar gençliklerinde sarık saran, gençken daha hiç tıraş olmadan sakal bırakanlar bunlar. Evet. Böyle Avrupa'dan ithal edilen yok içlerinde. Evet. E zaten Avrupa'dan gelen korkuyor bunları konuşmaya. Bana hemen oradan oryantalistlerin çocuğusun diyecekler diye. Evet. Ee, bunlar zamanında bir şeyh efendinin elinde öpmüş kimseler. Evet. Ama bahsettiğim iyi niyetle başlamış ölçüleri kuralları sahilde tehlikeli şeridi geçmeyi unutmuş kimseler bunlar evet ben iyi başladıklarını düşünmek istiyorum iyi niyetle yani elhamdülillah ben e, filan alimin sözlerini anladım düşünmüşler mesela ipni hazmi esas alıyorlar bir kere sabah namazını camide kaçırdığını gören olmamış bunu hiç bunu hiç örnek almıyor evet ...yani mesela işte filan... E, har, ...zatı örnek alıyorum da... ...namaz kılmayan bir adam... ...camiye namaza gitmeyen bir adam... ...bugüne taşınmadık ki ümmetimizin içinde... ...silip süpürüldü onlar... Batı ne diye kovuldular toplumdan... Tabii, evet. ...yani ve burada bir... ...çelişki daha dikkatimi çekiyor... ...mesela bu tiplere bakıyorsunuz... ...Gazali'nin rahmetullahi... ...bir sözünü örnek alıyor... ...ondan sonra onun üzerine diyor ...deyim yerindeyse... E, Gazali'nin tek bir sözü yok ki. Yani ki, tabii. dünyası var, bir, dünya kendi dünyası, bir var. Kendi dünyası, kendi kişiliği yani, var. Onun Emin. içinden kopardığın o söz, evet. Gazali'nin anlattığı söz değil ki. Evet. Yani Gazali'yi de anlatmayacak söz, değil mi? Gazali'nin belki de şahz bir örnek olarak verdiği evet. bir şeyi sanki onun görüşüymüş gibi evet. anlatıyor. Her halükarda niyetleri yorumlamamayı tercih hmm. ediyorum ben yani kasıtlısın İslam'a kastın var demiyorum ama ağır bir gaflet bu çok ağır Şöyle bir, bir şey hocam biraz da sonuna doğru yaklaşıyoruz var bir on dakikamız ama yani konu çok geniş yani ortada bir iman iman riski diyeyim görüyor Kesinlik, musun kesinlikle hocam? Hocam. hem bu bu keşke keşke iman riski olsa hocam ...daha kötü... ...yani bir insan... ...bir iman riskiyle yaşadı... ...milyon günah topladı... ...on binlerce gencin aklını evet. bozuyorsun... ...ve hepsinin evet. vebali kime yükleniyor... ...sana yükleniyor... ...neden... ...bir kötülüğe delalet eden... Evet, onu ...o yapan kötülüğe diye. kapılan herkesin vebalini taşıyor hocam... Evet. ...hani... ...men sen ...filislami sünneten evet. seyyiyeten... Evet. ...kötü bir veba ...yani hocam çok korkunç bir şey... ...şimdi ben mesela ne kadar mutlu oluyorum... ...iki genç geliyorlar... ...hocam biz işte filan dersini dinledik... ...namaz kılıyoruz iki senedir diyor... ...ya kendimi iki senedir namaz kılmış gibi hissediyorum... <gülüyor> ...ama ters bir şey olunca da... ...böyle korkmam lazım benim... Evet. ...yani... ...on tane genç... ...ayak ayak üstüne atıyor Kur'an okunurken... ...ne yapıyorsunuz çocuklar... ...Kur'an'ın ruhu lazım... ...şekilcilik İslam'da yok... ...bu bir putperestlik... ...putperestlik dediği şey Kur'an'a tazim... ...saygı, <gülüyor> tazim... Yahu, Allah muhafaza buyursun ne hallere geldik Kur'an'a saygı göstermeyi Ebu Cehil'in lat menat putuna saygı göstermek olarak yorumluyor Haşağı, evet. çılgınlık bu ya çılgınlık, evet. ama bu kendi niyeti iyi bile olsa bir Müslümanın ya da bir yazarın ya da bir hocanın hatasıyla başlıyor Bunları hocam ilmi Musahabeler gibi ilmi sohbet, ilmi görüş belirtme çerçevesinde görülemez mi? Ya da öyle bir savunma? Onlar e, açısından. Onlar açısından. Yani ya biz ne yapıyoruz? işte Kur'an üzerine kafa yoruyoruz, tefe, tefekkür ediyoruz, düşünüyoruz, düşüncemizi de açıklıyoruz falan. Yani şimdi iman problemi. İman riski dediğimiz olay başka bir kategori değil mi? Yani bunun ya ilmi düşünceler bunları işte falan gibi anlamaya çalışıyoruz gibi. Benim şöyle bir tecrübem var hocam. Ayet değil söylediğim söz. Kendine evet. adım yani elhamdülillah yarım asırdır bu medrese veya bu ilmi, ilmi içinde ilmi böyle alan, bir babanın çocuğu olmak nasip etti Allah elhamdülillah. Bu konular içinde doğduk öyle gelip gidiyoruz. Ben şunu gördüm hocam, İmam Azamla, İmam Rabbanı ile, ıı, İmam Şafii'yle İmam Malikle cedelleşen bir insanın bir söz dinlediğini görmedim bugüne kadar. Evet. Yani Ebu Hanife'ye sataşma kudretini gören birisinin kulağı tıkanıyor bir daha hocam. Evet. Bir şey duymuyor artık. Ben de şahıs olarak bu tip kardeşlerimize siz de biliyorsunuz, özellikle gidip Allah'tan kork bu konulara girmeyelim diyorum. Evet. Yani uçağa kaymaya karşı ortaya davet vazifesi görüyorum kendimde. İçtiğim çay kar kalıyor bende hocam. O Aha. da çay mıdır zehir midir anlam. Tek bir söz dinletemiyorsun hocam. Yani en nazik karşılayanı Murat'un Hoca sen de anlarsın bu doğruları bir gün diye gönderdi beni. Bu demin dediğiniz yani mesela bu insanlar ya binlerce gencin yani zihni bulanıyor, içi karışıyor. Yani imanla şüphe arasında Hoca gidip oluyor. gelmeye başlıyor çocuklar. Ya bunların haline baktığında ne düşünüyor bunlar? Yani o ham diyor hocam. Elhamdülillah. Kafasını karıştırdığını. Yeni diyor. nesil yetiştiriyorum diyor. Kafasını karıştırdığını. o şükredilecek bir iş yaptığını düşünüyor. Yani Hocam, Tabuları yıktım. Artık neler düşünüyorsa yani... ...iblis bir aile... ...ayrılıp boşanınca ağlıyor mu? Allah Allah. Bilakis mutlu oluyor. Ona göre... ...başarı o. Yani o mesela... ...bana bir... gene kardeşimiz diyeyim... ...fazilet bende kalsın... ...filan çocuğa... babasını hafızlık yaptırma... ...çocuğu demişsiniz. Bir gencin belinin kırılmasını kurtardım dedi. Yani Vallahi. beni sallanarak okuyor ya hafızlar. Evet. Boşuna beli kırılacak görüyor. Allah Allah. E dedim sen ayet okuyorsun konuşurken ama dedim. O, o niyetle ezberlemiyordu dedi. Nereden biliyorsun? Niyetini nereden? Biliyor? O her şeyi bilir hocam. Dedim mi hocam ben şöyle bir standart kendi çapımda yakaladım. Asa abik ama gerek yok. Bu ümmetin bağrında muhabbet beslettiği dört büyük imamımız. Ondan sonra Abdülkadir-i Ceylan ile, i̇mam Rabbani ile bu ümmetin topluca sevdiği zatlarla savaşma kudretini kendisinde görenin hiçbir kırmızı çizgisi yok hocam. O sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de dokunuyor zaten. Ayşe anamıza dokunuyor. Evet. Yani Efendimizin hanımlarına dokunmakta sakınca görmüyor. O yani gözü körelmiş, kulağa tıkanmış bir şekilde aklınca cihad ediyor. ...onun bütün hataları ...mubarek işlere dönüşüyor bu sefer... ...yanlışında bile bir bereket oluyor... Evet. ...şaşırıyor... ...bir hekmede binaen oluyor... ...bu böyle mi devam edecek hocam... ...yani bu insanları... Evet. mesela şöyle bir konuştuk... ...siz gidip... ...yani kardeşim yapmayın... ...yani bu genç insanların zihnini bulandırıyorsunuz... ...dediniz, uyardınız... Yani hiç hiçbir şey yaramadı. Yaramaz, yaramayacak mı? Yani Yaradı. Bu... Ben Allah katında mesuletten kurtuldum. Siz kurtuldunuz. Ama bizim vazifemiz... ...benim kanaatimi... ...madem sorduğunu söyleyeyim hocam... ...benim vazifem... ...sizin vazifeniz... ...onun yanlışlarını tadat edip... ...bu yanlışların doğrularını... ...söylemek mi? Kendi doğrumu... ...güçlendirmek mi? Evet... Yani madem söz konusu olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleridir. Her şehre bir tane hadisi enstitüsü açarız biz de. Yani bizim doğrumuz güçlü olsun. Yani şeytan taşlamak yerine. Rüzgara karşı e, durmak yerine kendi barınağımı, kendi duvarlarımı örmem daha doğru. Düşündüm. Ama bu belanın sıfırlanması mümkün olsaydı eğer. ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...korktuğu şeyler arasında bunu saymazdı... Saymaz. ...çünkü Ömer bunları sıfırladı hocam... ...Allah ondan razı olsun... ...Ömer bin Hattab sıfırladı bunu... Evet. ...mesela meşhur bir olaydır... ...Medine'ye Mısır'dan birisi gelmiş... ...ya Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini... ihmal ediyorsunuz Medine'de demiş... ...bir iki deyince de... ...adam herhalde Umre'ye geldi uğradı Medine'ye... ...Ömer radıyallahu Allah'ın kulağına gitmiş bu... ...Medine'den filanca geldi... ...böyle dedikodu yapıyor... ...bunu bana bir getirin demiş... Bir bakmış sen Kur'an-ı Kerim'in en son neresini okudun da eksik buldun demiş. Medine. Yani Medine'de Ömer'in gününde Kur'an'da eksiklik yapıldığını düşünüyor adam. Yani belki iyi niyetli, kötü niyetli onu ayırmıyoruz ama Ömer eline bir odun almış adamın kafasına. Tak tak vurmuş, vurmuş başı yarılmış o adamın kanamış. Yeter Ömer akıllandım demiş. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> sen Kur'an'ın ne kadarını yaşadın da geldin Medine'de bu yargılamayı yapıyorsun diyor. Yani ...Ömer Radyoğlu... ...yani sıfırlanmaz bu... ...sıfırlanacak Sıfırlandı. olsa... ...Efendimiz tehlike olarak göstermezdi bunu... Evet. ...tıpkı... ...kifsenin o... kafasına vurmayı söylemiyoruz... Tabii, ha, ...değil mi hocam... ...Ömer olsam vururdum... <gülüyor> ...Ömer gibi tek adam olsam... Ben. <gülüyor> ...Ömer değilim... ...Medine evet, değil burası... Evet. ...Medine değil burası... ...ama ortada bir gerçek var... ...bu tehlikeye karşı uyarıyor Efendimiz... Evet, ...şehvete evet. karşı uyardığı gibi... Evet. ...düşmana, kafire karşı... ...uyardığı gibi, fakirliğe karşı... ...uyardığı gibi, bu... bu ...ümmetin içinde var olacak... ...batınilik olarak var olacak... ...Hasan Sabba'ı üretecek... Evet. Ee, ...dış güç olarak var olacak... laiklik saldırısı olarak... ...var olacak, dikkat edin... laikliğin cenderesinden şöyle böyle... ...kurtulmaya başladığımızda çıktı bunlar... ...çıktı bunlar, ya. demek ki imtihan... ...bir şey daha hocam... ...yani... ...bu... ...tarz... E, ...görüşlere muhatap olan... ...gençler hocam... ...hani... E, ...kaygı duyduğumuz... ...ne dersiniz onlara... Yani ...bu yaşından, şeyleri nasıl değerlendirmeli... ...çocuklar, hocam, gençler... ...hocam 15 yaşından küçüklere hitap etmiyorum... ...onlar yavrularımız mükellef değiller... evet ...ama... ...16 yaşında bir delikanlım benim... ...bu ümmetin yavrusu... ...bu ümmetin musabı olacak... ...üsamesi, zeydi olacak bir genç... ...buna takıldığında... ...Allah katında bir özrü olmayacak. Niye? Çünkü... ...üniversitede sokakta genç bir kıza takıldığında... ...çok güzel de kızı yarabbi diyebilecek mi... ...kıyamet günü? Niye? Biliyor ki... ...15 yaşından sonra Allah onu adam sayıyor... ...Üsame sayıyor, evet. Musab sayıyor... E, ...benim mazeretim yok... ...şehvetime kapılmamalıydım... ...demesi gerekir ...yani bunu diyecekler ona kıyamet günü... ...bunu biliyor genç. Evet. Dolayısıyla o gencin... Şehvetine takıldığında, hırsızlık yapmadığındaki ciddiyetinde hangi imanı onunla beraberse ashabi kırama dil uzatan ümmetin ittifak ettiği büyük insanlara dil uzatan bir anlayışa kapılmaması da budur. Evet. Yani nasıl şehvetine yenilmiyorsa bu tür dalgalara karşı da beynini teslim etmeyecek. Etmeyecek. Genç odur. Müslüman delikanlı odur. Umut gençte odur Allah'ın izniyle. Kriterleri olacak değil mi çocuğun yani bu tür şeylerle karşılaştığında ya bu Kur'anla ilişkimi zayıflatıyor mu benim Resulullah evet. Efendimizle ashab-ı kiramla işte ulema ile yani İslam'ın büyük alimleriyle ilişkimi zayıflatıyor mu gibi bir kriter bir, bir kriter daha sorsun. Bunu konuştum da ne oldu İsrail ha, mi çöktü? Çöktü ya. bu yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu sitem etti. Buhari'de eksiklikler buldun. Böylece Çin yıkıldı Evet yani bu, kadar, bu kadar basit mi bu basit iş mi bu Dünyanın hangi derdi bitti de Ashab-ı kiramla uğraşmaya başladın Ümmetin büyükleriyle uğraşmaya başladın Evet, evet. Bunu da düşünmesi ol. gerekiyor Allah razı olsun hocam evet. çok teşekkür ederiz İslam. Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçülerdeydik Muhterem Nurettin Yıldız hocamla e, Sohbet ettik Çok önemli bir e, Meseleyi yani son zamanlarda ümmetin zihnini ifsad eden bir süreci, işte modernizm, tarihselcilik vesaire diye gündeme gelen bir süreci tartışmış olduk. Dileriz, yani bu sürecin içerisinde yuvarlanıp gidenler için de bir uyarı olur, intiba olur. Hayırlı günler diliyorum, Allah'a emanet olunuz efendim.